buraya bugün gireceğim buradan Ben çıkmadılar Ayın 13'ü Onları devlet koruyor Devlet neden bizim yanımız Neden bizi korumayasın Polisin biri Sof yapmaya Daha doyamadınız bu dedi bana Bunu da doyuruz Soma nöbetinden notla ...günaydın Seçil. Günaydınlar, merhaba, iyi yayınlar size. Teşekkürler. Günaydın, merhaba. Merhaba Can, selamlar. Evet, son haberleri alacağız. Çok beklenmedik bir gelişme oldu galiba değil mi? Evet, tam da öyle gerçekten. Aslında böyle birkaç zamandır avukatlarla da ailelerle de konuştuğumuzda... ...bu kez keselik bir son karar duruşması olacağı konusunda herkesin fikirdiği... ...zira hem son duruşmada mahkemeye son sözleri almış... ...bu çok yapılan bir şey değilmiş... Ee, bütün öngörüler karar duruşması olacağı yönündeydi ama e, ilk yoklama yapıldı işte salonda kimlerin olup olmadığını e, saydı mahkeme heyeti çıktıktan sonra ve ardından bir haber verdi e, mahkeme heyetinden bir e, hakim hastaydı ve e, bu rahatsızlığı bu raporu. Dolayısıyla yarın çıkacakmış hastaneden. Dolayısıyla duruşmayı 11 Temmuz, çarşamba gününe ertelediklerini söyledi. Bu kararın hakikaten salonda büyük bir tepkiyle karşılandığını söylemem lazım. Aslında her duruşmada rastladığımız bir tepki diyor buradaki. Sürekli davayı duruşmayı izleyen gazete, gazeteci arkadaşlarınız ama bir farkı olarak hakikaten herkes bu sefer kendi bir karara bir son duruşmaya hazırlıyor hazırlamıştım bunun bir sebebi de aslında insanların tam da Akiser'de yaşıyor olmamalarından kaynaklanıyor. Bu insanlar aileler yani. E, buraya gelirlerken 4-5 saatlik yollar da kat ediyorlar. Yani hiç Soma değil sadece yaşadıkları yer Akiser değil. Bergama, Kırkay, Savaştepe gibi şehirlerden geliyorlar bu duruşmayı izlemeye. Ve 2 gün sonraya ertelenmiş olması demek. Tekrar buraya gelmeleri demek bu. nedenle de aslında bir karar daha alındı. E, aileler avukatlarla beraber nöbet tutacaklarını söylediler. Mahkemenin e, mahkeme salonunun bulunduğu yerde Akitaş Ağır Ceza Mahkemesi önündeyiz şu anda duruşma salonunun önündeyiz burada bir nöbete başlayacaklarını çarşamba gününe kadar burada olacaklarını söylüyorlar zira sebebi şu. Ee, bu mahkemenin bu kararın haktan ve ailelerden kaçırılmaya çalışıldığı konusunda hem fikirler ve açık bir kanı olarak da maalesef mahkeme birinin hastalandığını bile inanmıyorlar. Dolayısıyla şey... bu gününe kadar. Evet, bir şey Buyurun. bu arada bir şey sormak istiyorum. Yani bu hakimin hastaneden yeni çıktı gibi bir gerekçe var. Peki o zaman Hı -hı. neden daha önceden bildirilmemiş hastanede olduğu ve böyle bir Hı -hı. ihtimal olacağı ve Sanki mahkeme olacakmış gibi herkesi oraya çağırmak falan. Burada bir problem yok mu? Tam da bir çelişkiden bahsediyoruz. Çünkü zaten hafta sonu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yattı. Yarın çıkacak. Ondan sonra bir gün istirahattan sonra da işinin başına döneceği söyleniyor. Bir yandan yani hani, e, tabii bu bilebileceğimiz işler değil şu anda maalesef ama e, yarın hastaneden çıkıp artesi gün iş başına dönecek yatmış bir hastanın e, olması e, en azından e, ailelerin gözünde de bu inandırıcılığı tamamen kaybettirmiş gibi gözüküyor. Hiç kimse haber vermedi ailelere. Dolayısıyla şu an bir oturma eylemi başladı. En azından e, öyle olacağı söyleniyor. Mahkemenin diğer üyelerine haber vermişler. Inşallah. <gülüyor> yani e, var mıydı haberleri bilmiyorum ama mesela bugün bir e, üst düzey güvenlik önlemleri alındığı e, hakikaten göze çarpan şeylerden biri yine bu duruşmaları sürekli izleyen avukatlar ve gazetecilerle de konuştum ailelerle de konuştum bu da ilk defa karşılaştıkları bir şey yani ilk duruşmalarda olmuş bu e, üst düzey güvenlik şimdi de bir karar duruşması olacağı beklentisiyle aslında hepimiz ona yormuştuk işte muhtemelen karar duruşması filan Sanıkların etten duvar kurulması önünde işte iki sıra çivi kuvvetin olması meselesi, herkesin didik didik aranması falan gibi şeyler bugün de geçerliydi. E, mahkeme heyetinin haberi vardı gibi gözüküyor olacaklardan. Yani hakikaten büyük bir infiyarla karşılandı. Büyük bir protesto da oldu aslında salonda. Bir beş dakika sürdü. Ardından küçük bir e, tartışmayla karar verildi buna. Çünkü aileler salondan çıkmayı reddettiler. O zaman dediler kapının önünde biz bir e, eyleme başlamış oluruz. Ve çarşambaya kadar da burada dururuz. Milletvekilleri var burada. E, bazı bir toplum dan temsilciler siyasetten insanlar da ee, buradalar özgür özel özellikle siyaset sendika sermaye üçgenine vurgu yapıyor yapmaya devam ediyor. E, CHP Milletvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel e, bunu söyledi. Onun dışında batının da bir ilgisi olduğunu söylemek lazım. E, en azından şimdiye kadar hakikaten hiç e, ortalıkta görmediğimiz, ben 3 senedir takip ediyorum e, her duruşmayı ve buradaki bütün gelişmeleri. E, hakikaten görmediğimiz batın mensuplarının burada olduğunu da söylemek mümkün bugün için. Yani basın mesutları da e, bu durumda e, yerlerine yurtlarına dönüp sonra tekrar gelecekler mi yoksa onlar da orada mı olacaklar ne olacak şimdi bunu işte hakikaten nasıl nasıl formüle edeceğimizi bilmiyoruz. Yani tam da aslında bu sebeple de düşündüğümüz zaman ilginin tekrar ve tekrar düşeceği kesin. Bugün örneğin aile avukatları 75 tane avukatla geldiler bu duruşmayı izlemeye. Bu da bir neredeyse rekor katılım. 75 kişi vardı savunmak için. Onun dışında izleyiciler, gelenler, temsilciler fazla sayıdaydı. Gerçekten bir gün e, araya bir gün boşluk verip bir gün sonra ertelenmiş olması bu katılımı düşürecek mi güçlendirecek mi bilmiyorum ama bir ilk intiba olarak e, e, düşürmesi katılım sayısına düşmesi muhtemelmiş gibi e, gözüküyor en azından benim gözlemlerim böyle ben bir de şeyi söyleyeyim sizin e, nesilde kuşakta var mıydı bilmiyorum bizim e, okula e, gidemeyecek derecede hastalandığımız zaman ilkokuldan bahsediyorum kere yazardı Rapor. Aa, a, rapor değil tezkere annelerimiz babalarımız e, kimse ebeveyn sorumlusu tezkere yazardı bugün e, çocuğum hastalandı gelemeyecek onu e, yanımızda götürürse öğretmene verirdik ertesi gün. Burada da evet. öyle bir şey olacak mı acaba hakimlerden bir tezkere sizin zamanınızda duyuyorum. var mıydı ilk bu? İlk defa duyuyorum. Vallahi ben de ilk defa duyuyorum. Canlı aynı kuşağın mensubuz. Yani keşke olsaymış öyle bir şey. E, keşke eski gidiş, en azından eski bazı gelenekler devam etseymiş de e, böyle bir şey olsaydı. Daha inandırıcı olabilirdi. Bir double check olabilirdi diye <gülüyor> evet. düşünüyoruz. En azından hakimin e, hakikaten Başka aslında. Başka ribayetler de olurdu o zamanlar. Tebeşir tozu, içerek <gülüyor> ateşimizi yükseltme gibi şeyler ama bunlara inanma. Evet. O ona yetişmiş e, olabilirim. Buradan bir not daha aktarmak isterim. Burada en çok atılan sloganlardan bir tanesi hak, hukuk, adalet. E, Soma'nın sloganlarından bir tanesi oldu. E, sanıkların nasıl bir ruh halinde oldukları da e, enteresan bana kalırlarsa oldukça gevşek. E, nasıl bir psikoloji, neden böyleler? O da ayrı bir tartışma konusu galiba. E, önümüzdeki günlerde göreceğiz gibi gözüküyor. Evet şimdi bek bekliyoruz yani e, o evet. zaman arada e, bizi haberdar et. Tamamdır ben buralardayım gibi gözüküyor yine e, konuşacağız sizlerle de e, sizin de merak ettikleriniz olursa en azından Akisar'dayım ben şimdi bir haber vermiş olalım dinleyicilerimize de. Evet tamam tezkere yazmayı ihmal etme. Tamamdır çarşambaya kadar nöbette aileler. <gülüyor> Ee, dediğimiz gibi takip etmek mümkün olacak oradan erken bir Somalı nöbetiyle karşınızdaydım ben de sizin teşekkür ederim size açıkcası <gülüyor> ekibi görüşmek üzere Gör görüşmek üzere Hoşça görüşmek teşekkür üzere ee, kirli çık saatini aldığımız için oradaki destekçimize de bir teşekkürü borç biliyoruz şu anda Rikotun Ayazgana çok teşekkür ederiz verdiği destekten ötürü evet bu şekilde de bir kez daha kapatıyoruz. Ayın 13. devlet koruyor. Devlet neden Neden bizi korumuyor? biri yapmaya doyamadınız mı dedi bana? Ha bunu da Soma nöbetinden notlar.